Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vadeye kadar bekletir. Vadeleri gelince ne bir an öne alabilir ne bir an erteleyebilirler. Hem utanmadan kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar. Hem de en güzel akibetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır. Allah şahittir ki biz senden önce birçok ümmete kendilerine irşad etmeleri için rasuller gönderdik. Fakat şeytan onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan dünyada olduğu gibi bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır. Ey resulüm, sana bu kitabı indirmemiz sırf onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçekleri açıklaman ve sırf iman edecek kimselere hidayet ve rahmet olması içindir. Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda, gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır. Doğrusu, davarlarda da size deliller vardır. Zira size, onların karınlarındaki işkembeyle kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer. Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki, hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda, aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan, kendine göz göz ev, kovan edin. Sonra da her türlü meyveden ye de, Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından, Renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için, bunda alacak ibret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi bilgi sahibi olmasından sonra, çocuk gibi bir şey bilmesin diye, ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir. Allah sizi maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkar ederler? Allah Kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah'tan başka kendilerine göklerden veya yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve bunu yapma ihtimali de bulunmayan bir takım nesnelere tapıyorlar. Artık bir takım benzetmelerle, temsillerle Allah'a benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir. Ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz.